Merhaba Söz Küçüğün dinleyenleri. Bu hafta eğitim reformu girişiminden Ebru İlhan'la beraberiz. Yeni anayasa tasarısındaki çocuk haklarını konuşacağız. Merhaba Ebru. Bize biraz kendini tanıtabilir misin? Merhaba. Teşekkür ederim davetiniz için. Ben eğitim reformu girişiminde proje uzmanı olarak çalışıyorum. Ee, orada toplumsal cinsiyet, e, ilk öğretimden orta öğretime geçiş gibi projelerde e, çalıştım. Çalışmaya devam ediyorum. E, bizim e, yeni anayasada eğitim nasıl ele alınmalı e, diye henüz e, paylaşmadığımız aslında e, web sitemiz üzerinden ya da kamuoyuyla bir e, görüş ya da politika notu diyebileceğimiz bir çalışmamız var. Ee, onunla ilgili e, konuşmak için e, bir araya geldik. Çok e, tekrar teşekkürler. Ee, tasarınızda şöyle bir cümleyle başlamışsınız. Benim çok ilgimi çektim. Yeni anayasa süreci evrensel insan hak ve özgürlüklerini güvence altına almakta yetersiz kalmış ve eşitsizlikleri pekiştiren eğitim sistemimizi özgürlükçü ve eşitçi bir yapıya kavuşturmak için eşsiz bir fırsattır demişsiniz. Ee, niye bir, böyle bir anayasa taslağı oluşturma gereği duydunuz? Ee, bu e, anayasada eğitim nasıl ele alınmalı görüş notu e, aslında bir anayasa taslağı değil. E, fakat RG'nin daha önce e, başka çalışmalarında dile getirdiği politika önerilerini e, bir araya getiriyor. E, yani... Aslında güzel bir yerden başlamayı seçtin. Gerçekten anayasa süreci hepimiz için, tüm yurttaşlar için eşsiz bir fırsat. Ve bu fırsatı iyi değerlendirebilmek için de sürecin kendisinin olabildiğince katılımcı olması gerekiyor. Anayasa Uzlaşma Komisyonu kuruldu biliyorsun ve çeşitli görüşmelerle e, paydaşlardan e, fikir e, toplama aşamasında şu anda e, ben e, bir araya geldiğimizde programdan önce konuşuyorken e, dile getirdiğim gibi bu uzlaşma komisyonu e, şöyle bir yöntem izliyor yanlış anlamadıysam şayet. sanmışayım e, içinde işte e, parlamento'daki partiler e, eşit olarak temsil ediyorlar ediliyorlar ve onlar da işte çeşitli Paydaşları davet ederek e, görüş alıyor. Birlikte işte toplantılar yapıyorlar. Fakat bu sürecin içinde hem e, eğitim hakkı hem de aslında çocuk haklarına dair e, görüş alabilmek, e, çocuklardan görüş alabilmek e, nasıl mümkün e, bilemiyoruz. E, bu konuya ilişkin ben doğrusu bir e, ipucu bulamadım. E, diğer yandan e, tabii ki anayasa hepimizin anayasası. Ee, ve çocukların da e, nasıl bir anayasa e, istediklerini bilmek önemli. Aynı zamanda e, yani ERG için burada öncelikli olan da e, hem eğitim hakkının, e, eğitimde eşitliğin e, hem de e, eğitim yönetişimi ve finansmanı konularında yani ERG'nin çalıştığı konularda e, anayasaya hem e, doğrudan işte maddeler olarak hem de anayasanın ruhuna ilişkin. ...nasıl katkı yapabiliriz diye düşündük ve oradan bu görüş notunu oluşturduk. Henüz üzerinde çalışmaya devam ettiğimiz görüş notunu. Devam edeyim mi? Olur. <gülüyor> yani burada bizim aslında önemsediğimiz pek çok başlık var. Bu başlıklar arasında şöyle gitmem gerekirse... Ee, ya bizim e, uluslararası insan hakları sözleşmelerine dayanan e, ve çocuğu odağa alan e, bir eğitim amacı e, arkasında olduğumuzu söyleyebiliriz. E, ve burada eğitim hakkına ilişkin e, düşünürken e, bu mevcut hak ve özgürlükler alanının genişletilmesi e, ve devletin bu hak alanlarında yükümlülüklerinin açıkça tanımlanmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Ee, yine e, bu üniversite öncesi tüm eğitim kademelerinde maddi olanaksızlıkların e, hiçbir çocuğun eğitim hakkından mahrum kalmamasını e, sağlayacak şekilde. Yani e, sos çünkü Türkiye'de eğitimde sosyoekonomik eşitsizlikler gerçekten e, çok çarpıcı e, bir şekilde e, tezahür ediyorlar. Ve işte yoksulluk nedeniyle eğitime erişim konusunda hiç kimsenin sıkıntı çekmemesi çok önemli. Bu anlamıyla üniversite öncesi tüm eğitim kademelerinde gerçekten yani hem okul öncesi eğitim zorunlu eğitime dahil edildiği noktadan itibaren hem de yine aşamalı olarak orta öğretimi de katmak üzere. Bu anlamda işte anayasal güvence sağlanmalı diye düşünüyoruz. Bir de bu dil ve eğitim konusu var. Aslında bu seçim sırasında partilerin gündeminde tuttukları bir konuydu. Ve bu değişik şekillerde ele alındı. Çoğunlukla ana dili eğitimi ya da ana dilinde eğitim kavramları etrafında bu tartışmalar yürüdü. ERG ise, pardon, ERG ise çift dillilik ve eğitim isimli bir yani bir dizi raporunda da değindiği gibi çift dilli eğitim modellerinin üzerinde düşünülmesi ni savunan bir kurum. Buna ilişkin de aslında anayasa çalışmamızda, anayasa politika notumuzda. Bir, ...bir dizi önerimiz var, olacak. Peki, çift dille eğitim diyorsunuz. Biz Zeynep'le konuşmuştuk aslında da tam olarak karar veremedik. Yani ana dil Türkçe ama bunun dışında mesela Kürtçe dilini kullananlar... ...ek olarak Kürtçe veya başka bir dil eğitimi de mi olsun... ...yoksa e, nasıl bir şey düşünüyorsunuz yani? Bütün <gülüyor> dersler Türkçe ana dil olarak verilsin ama ek olarak farklı... Diller de mi verilsin? Hı -hı. Nedir öneriniz? Ee, yani aslında e, burada Saydan çok doğru bir e, noktaya değindin. E, burada şöyle bir ayrışma e, var aslında. Ana dili eğitimi e, tüm eğitim programlarının Türkçe verilmesi ama ana dilinin yani Kürtçe olabilir Lazca, Gürcüce e, bunun ek bir ders olarak verilmesi Dil dersi olarak verilmesini ifade ediyor. Ana dilinde eğitim ise tüm eğitim programlarının ana dilinde olmasını. Çift dilli eğitime geldiğimiz zaman e, gündelik hayatında iki dil kullanan e, bir çocuğun eğitimde de iki dili e, ya e, eşit olarak ya da farklı ağırlıklarla kullanması. Bu, burada çok çok farklı modeller var e, dünyada uygulanan Ve genelde öncelik çocuğun bilişsel akademik gelişimi olduğu noktada başarılı oluyor bu modeller. Dolayısıyla ERG tek bir modele işaret etmiyor Türkiye için. Aksine çift dilli eğitim fikrini buna ilişkin uluslararası yazını ve uygulamaları da göz önünde bulundurarak... E, tartışmamızı öneriyor. E, i̇şte eğer e, Türkiye'de mevcut eğitim modelinde bir farklılığa gidilecekse de onun e, çocuğun yararı e, ön plana e, alınarak e, düşünülmesini, e, bunun maliyetini, bu maliyetin e, nasıl karşılanacağının düşünülmesi gerektiğini e, savunuyor. E, böyle. Peki bir de benim ikinci olarak dikkatimi çeken Din dersi zorunlu olmamalıdır, hı hı. ek ders olmalıdır gibi şeyler yazıyor. Onu da evet. biraz bahsedebilir misin? Sizce neden din dersi zorunlu olmamalıdır veya zorunlu olmazsa din dersi almak isteyenler için özel olarak farklı bir şey denenecek mi? Hı hı. Burada da şimdi bu mevcut veya ilgili yasal düzenlemeler kapsamında iki ayrı ders türü var. Bir din kültürü ahlak bilgisi dersleri. Burada e, diğeri ise din dersi e, yani birinde e, din kültürü din kültürleri e, ve ahlak e, ahlaka ilişkin yine e, değişik bakış açıları ele alınıyor. E, şimdi DKAB'nin yani din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin seçmeli olarak verilmesi e, ve o dersin e, haftadaki süresinin de diğer seçmeli derslerle aynı şekilde uygulanması öneriliyor. Çünkü bu, bu yolla ancak bireylerin ya da eğitim alan kişilerin din temelli bir baskıya ya da ayrımcılığa tabi olmamasının güvence altına alınacağı öneriliyor. Bu konuda Eregen'in etraflı bir dizi çalışması oldu. Web sitesinden ulaşmak mümkün. Ve e, yani dolayısıyla e, burada e, saydan yani e, zaten bu yasal süreç içinde oldukça Türkiye'nin ve Türkiye'de velilerin ve çocukların e, sıkıntı yaşadığı bir konu. E, değişik yine seçenekler uygulanabilir e, ama bu seçeneklerde başa dönmek gerekirse yine e, öğrencilerin ya da çocukların e, hakları ve onların... E, işte çeşitli baskılardan uzak bir şekilde eğitime devam etmeleri e, öncelik olmalı e, diyoruz. E... Şu andaki din derslerinde zaten aslında din kültürü denmesine rağmen direkt e, görünen dinimiz üzerinden gidiliyor. Hı hı. Bir de şöyle bir madde var. Çocuğun ailesinden bağımsız olarak hak sahibi bir birey olması, hı hı. Onu, ilgilen, onu ilgilendiren tüm konularda görüşlerini ifade etmesi. Hı hı. Ee, aslında bu gerçekten temel bir hak ve çok gerekli bir şey fakat evet. bunu anayasaya eklersek ne kadar e, gerçekçi olabilir ne kadar bunu yerine getirebiliriz gerçekten bizim dinlerler mi? Hı hı. Çünkü genelde hiçbir şekilde buna çocuklar karar vermez bunun doğrusu budur derler ve ona büyükler karar verir tıpkı şu an anayasada taslan oluşturulmasında da olduğu gibi hı hı. çünkü aslında biz çocuklar için çalışıyoruz fakat Büyükler olarak çalışıyoruz çocukların talepleri nedir bunları şu an dinlemiyoruz ve gerçek dinlemeyi planlıyoruz inşallah <gülüyor> biz de düşünüyoruz çocuk ekibi olarak aslında düşünülmesi gereken bir konu ama biz de bunu gerçekleştiremiyoruz anayasaya katılırsa sizce bu gerçekleşebilir mi neler yapılabilir? Evet yani katılıyorum ben de aile temelli sosyal politika kur, kurgulamak kendi başına aslında bir kere ailenin varlığını varsayıyor. Aile içinde dediğin gibi çocuğun söz sahibi olduğunu haklarının tamamen kavradığını ve onların kendi adına savunabileceğini varsayıyor. Halbuki durum böyle olmayabilir. Dolayısıyla e, çocukları anayasa sürecine öncelikle dahil etmek için e, işte düşünmek, bir arada e, çalışmak gerekir. E, ayrıca e, anayasal güvence altında alınması önemli bence. Diğer yandan yani e, anayasa e, bir toplumun e, üzerinde uzlaştığı ve benimsediği temel ilkeleri içeren e, kısa ve öz bir metin de olabilir. Bu anayasaya e, nasıl baktığınıza göre değişiyor. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde böyle bakılmamış. E, fakat bakılmayacağı anlamına da gelmiyor. E, bununla birlikte e, yasa yapmak e, tek başına hiçbir zaman e, arzu ettiğiniz sonucu güvence altına almanız anlamına gelmiyor. E, o yüzden belki de. Yine bu fırsat noktasına geri dönebiliriz. Anayasa yapım sürecinin kendisi devam ederken çocuklar seslerini duyurma kanallarını keşfederlerse ve oradan olabildiğince çok ses taşınırsa belki anayasanın ruhuna işler bu. Dolayısıyla orada hem bir yandan RG'nin ve pek çok bu konuda çalışan kurumun önerdiği şey gerçekleşir. Yani yanayasal güvence sağlanır çocuk haklarına, çocuk odaklı bakışa. Hem de bir yandan da bu gerçekten uygulamada da kendini gösterebilecek bir kültür doğurabilir. Ee, sizin yani bu, bu radyo programı söz küçüğün e, olması bütün bunlar e, bu sürece nasıl dahil olabileceğimize dair yaratıcı fikirlere de e, şey bir platform sağlıyor bir anlamıyla evet bizde Düşünüyoruz Aslında çocukların bu sürece nasıl katılması gerektiğini dinleyebildiğimiz kadar onları dinliyoruz neler istediklerini. Hı hı. Aslında genel sorunlar zaten herkes tarafından biliniyor maddiyat. Dediğiniz gibi üniversite öncesi aslında üniversite öncesi eğitimin parasız olduğu gözüküyor ama aslında bu böyle değil hepimiz biliyoruz ki okul kayıtlarında her zaman para alınıyor ve şimdi şu an bir de eğitim öncesi ilkokul öncesi eğitim çıktı zorunlu olacak diyoruz hı hı. bu da ayrı ek bir para aslında çünkü evet. ana sınıflarında da kıyafetinden havuzuna her türlü kitap boyama kitap kitapları gibi her türlü ihtiyaçları için özel bir para alınıyor evet e, tabii bu, bu çok önemli ve çok ciddi bir sorun e, ve e, aslında mevzuat, e, işte burada mevzuatın yetersizliğini e, belki de görüyoruz. E, bakanlık her ne kadar gayret ettiyse de e, kayıt parası dahil olmak üzere özellikle ilk öğretimin ücretsiz olmasına tamamen ve velilerin eğitimi bu anlamda katkı yani maddi katkı yapmasının gerekmemesine gayret ettiyse de bunun mümkün olmadığını görüyoruz. Bahsettiğin örnekler ve bununla ilgili araştırmalar da var. RG'nin de parçası olduğu araştırmalar var. Bu da bize şunu söylüyor. Hem Türkiye'de zaten eğitime ayrılan kamu kaynağı artmalı. Ve ayrıca bu kaynak ayrılma süreci içinde de ihtiyaçların tespitinde yine çocukları... Ve çocuk sesli yani çocuklara kulak vermek mümkün olabilir olabilmeli ve aynı zamanda bu gerçekten hani eğitimin kalitesinin artmasını sağlayacak her türlü ihtiyaç için o perspektifi yani eğitime sadece erişim ve o erişimi sağlayacak yeteri kadar kaynağın ötesine bakabileceğimiz bir eğitim finansmanı modeli sistemi. E, kurgulanmalı. E, bu e, anayasayla ya da e, yasalarla e, tahsis edilebileceği gibi aynı zamanda e, işte uygulamada da e, tahsis edilebilir ya da güvence altına alınabilir e, diğer alanlarda olduğu gibi. EREG'nin bu, bu konuyla ilgili e, seçim hemen sonrasında bir e, çalışması olmuştu. Ee, ve orada da eğitim için ayrılan kamu kaynakları hala yeterli değil demiştik. Bunu da hatırlatmak isterim. Ee, bir şarkı arası veriyoruz. Sonra tekrar sizlerle birlikteyiz. never been blue, no no no child been blue till you've had that mood indigo that feeling goes stealing right down to my shoes while i just sit here inside My baby said goodbye. And in the evening, when the lights are low, I'm so lonely I could cry. But there's nobody who cares about me. I'm just a poor fool. It's blueer than blue can be. When I get that mood indigo, I could lay me down. Herkese merhaba tekrar sizlerle birlikteyiz ee, şöyle bir şey düşündük şimdi biz çoço ekibi olarak aslında tüm e, Çocukların nasıl anayasaya katabiliriz ve onların düşüncelerine düşüncelerine göre hareket edebilmek için düşünüyoruz. Sizlerin de fikri varsa eğer sözküçün at gmail.com'a önerilerinizi bize yazabilirsiniz. Biz de fikirlerimizi sizlerle paylaşabiliriz. Son olarak söylemek istediğin veya bilmelerini istediğin bir şey varsa bize söyleyebilir misin? Ee, yani <gülüyor> anayasa konusunda aslında e, sonsuz şey söylenebilir. Gerçekten çok önemsiyoruz. E, yani e, bu sivil anayasa herkesi öylesine heyecanlandırdı ki e, ilk sözü edildiği e, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ilk döneminden e, bu yana e, pek çok sivil toplum kuruluşu bu konuyla ilgili çalışıyor. Şu anda bu çalışmalar da e, oldukça hızlanmış durumda. Dolayısıyla gerçekten anayasada eğitim hakkının ya da anayasada eğitimin nasıl ele alınması gerektiğinin son derece önemli olduğunu öncelikle anayasa uzlaşma komisyonu üyelerine ve daha sonra tüm kararı, karar alıcılara ve yurttaşlara hatırlatmak isterim aslında. Bu konuda Eregen'in çalışmaları yol gösterici olabileceği gibi diğer eğitimle ilgili düşünen bu konuda üreten paydaşların da sözlerine kulak kapatmamızın iyi olacağını, birlikte eğitim üzerine konuşmamızın bizi hem anayasaya hem de anayasanın ötesinde de daha iyi bir eğitim sisteminde kavuşturma için önemli bir adım olacağını düşünüyorum. Umarım bu anayasa sürecinden sonra da çocukların sadece geleceğin değil bugünün e, hak sahibi. <gülüyor> hak sahipleri olduğunu evet, evet. E, farkına veririz. O çok farkını çok önemli. Farkına Programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz bize katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Burada olmak çok güzeldi. E, haftaya yeni bir söz programı ile birlikte sizlerle beraber olacağız. Kendinize iyi bakın.